Dalale, ve her bid'atim dalale ve her dalaletin cehennemde. kardeşlerim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmete ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, konumuz biliyorsunuz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzerindeki hakları ve bir diye değişle şahadetin ikinci kısmı olan ve eşhedü Muhammeden abduhu ve ben şehadet ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve resulüdür kısmının ikinci şahadet kısmının açıklaması ve bu konuda da Allah'a hamdolsun bu bir ciltlik kitabı bitirdik kardeşler. Yani damlaya damla hani göl olur yani her hafta da olsa 40-45 dakikalık, 50 dakikalık derslerle bir ciltlik kitabı bitirdik. Kitabımız Aleyhisselam. Aleyhisselam. iki ciltten meydana geliyor ki daha Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haklarıyla alakalı, şehadetle alakalı bilmemiz gereken meseleler var. Mesela bazı insanlar ümmetim dediği, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği topluluk bizler Maalesef Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında da ne yapabilmişiz? Aşırıya gidebilmişiz. Yani bir takım insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verilmesi gereken hakkını vermezlerken bir kısımda ne yapmışlar? Onu O konuda aşırıya gitmişler ve Hristiyanların... İsa Aleyhisselam'ı övdükleri veya göke, e, çok aşırı övdükleri gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ı da bu ümmet içerisinde övmede e, aşırıya gidenler olmuştur. Ama biz bu konuya buraya kadar 23 ders işledik Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dindeki yerini nasıl inanmamız gerektiğini, sahabenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a olan imanını, muhabbetini, onun onların Allah razı olsun, ona karşı, Allah Resulü Vesselam'a karşı e, yardımı nasıldı? Bunları hep işlemeye çalıştık. 24-23 ders boyunca. Bu da inşallah 24. dersimiz. Bu dersimizde Allah izin verirse kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini ve üstünlüklerini ve bazı mucizelerini e, anlatmaya çalışacağız ki bunları bilelim. Neden? Anlayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi katında ne kadar da değerli olduğunu bilelim ki Allah, Resulü, Allah Azze ve Celle eğer bir kuluna aşırı bir şekilde yani diğer kullarına vermediği değeri veriyorsa bu bizim için nedir? Büyük önem arz eden bir mevzudur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi katındaki değerini şu ana kadarki birçok ayet ve hadiste işledik. İnşallah bu dersimizde de tamamen olmasa da. Çünkü ben daha önce bir kitap tercüme etmişim. Allah Resulü Vesselam'ın özellikleri, mucizeleri. Tam bir ciddi bir kitap oluşturacak bir konu kardeşlerim. Ki bütün sünen sahipleri de bunu ele almışlar Allah Resulü Vesselam mucizeleriyle alakalı. Biz bu dersimizde bazı mucizelerine değinerek Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın Rabbi katındaki değerini anlamaya çalışacağız ki kalbimizdeki yeri ne olsun daha yücelsin. Kalbimiz onunla yani onun Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğu kalbimizde daha çok mutmain olsun. Ne olsun? Ona karşı imanımız daha da artsın Tabii ki Allah Resulü Vesselam'ın getirile verilen mucizeler nedir? Bizim imanımızı artırmaktan bir şey yapmaz kardeşlerim. Her ne kadar kafirler Allah Resulü Vesselam'dan ve diğer peygamberlerden mucizeler istemişlerse de bu mucizeler ne yapmış? Her zaman kendilerine bela olmuştur. Ve o ümmet ne olmuştur? Genel olarak helak olmuştur. Müminler Allah'a iman edenler hiçbir zaman peygamberden mucize istememişlerdir kardeşlerim. Çünkü onların sözü nedir? İşittik, itaat ettik demişlerdir. Bakın Ebubekir Bekir As-Siddiq radıyallahu anhu, As-Siddiq yani tasdik eden vasfını nasıl almış? Kafirler geliyor, diyorlar ki Ebu Bekir radıyallahu anhuya, işte senin arkadaşın diyor ki göğe çıkmış, miraca çıkmış, Rabbisiyle konuşmuş, şöyle şöyle olmuş. Alay ediyorlar. Ebu Bekir as diyor ki bunu o mu söyledi? Evet o zaman doğru söylemiştir. Çünkü o iman edenlerin, müminlerin zaten bir mucize görmeye nedir? Hiçbir zaman ihtiyaçları olmamıştır. Onlar Rablerinden geleni işittik, itaat ettik demiştir. Burada bizler Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın e, özelliklerinden, kendisine verilen mucizelerden bahsederken... Ona karşı imanımız artsın, ona karşı sevgimiz artsın kabilindendir kardeşlerim. Evet ki Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ını düşünen ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetini düşünen birçok düşünen kimseler Allah Azze ve Celle'nin katında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar da değerli olduğunu ne yapar? Hemen manlar. Bizler de kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın bu özelliklerini, bu Allah azze ve celle katındaki mekanını öğrenelim ki Allah azze ve celle o peygambere olan imanımız artsın ve o peygamber Aleyhisselatü vesselam'a karşı olan sevgimiz yücelsin. Ki Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'inde "Ve enzelallahu aleyke'l-kitabe vel hikmete" وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğini öğretti diyor Allah Azze ve Celle. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Muhakkak ki Allah'ın sana fazileti, lütfu çok yücedir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve Celle Kur'an'da ...bazı peygamberleri... ...bazı peygamberlerin üstünde tuttuğunu... ...daha üstün yaptığını söylüyor. Ve duyuyor, buyuruyor ki Allah Azze ve Celle... ...tilken rusulü... ...faddalna ba'dahum ala ba'd... ...öyle peygamberler vardır ki... ...bizler bazısını... ...bazısına üstün tutmuşuzdur diyor Allah... ...Azze ve Celle... ...minhum men Allahu ...verafa'a ba'dahum darace... ...Allah onlardan... kimiyle konuşmuş... Ve kiminin de ne yapmıştır derecesini e, yükseltmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Tabii ki Allah Azze ve Celle burada Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bütün peygamberlere üstün tuttuğunu söylüyor. Bu konumuzda Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın dünya hayatındayken Allah Azze ve Celle ona bazı özellikler, veriyor. Bunlardan bir tanesi bütün nebi ve rasullerden ta Adem Aleyhisselam'dan Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a kadar peygamber gelen peygamberlerden Allah azze ve celle bir ahit alıyor kardeşlerim. Bir söz alıyor. Ki bu sözde bütün nebi'lerin ve bütün rasullerin eğer hayatta iken Resul Aleyhisselatü Vesselam'a eriştikleri kendilerine erişirse ona iman edeceklerine ve ona tabi olup ona yardım edeceklerine dair Allah Azze ve Celle o peygamberlerden ahit alıyor. Ve buyuruyor ki Allah Subhanehu ve Teala Allah o nebilerden bir misak aldı bir söz aldı. لَمَا اَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ Hikme. Onlara kitabı ve hikmeti verdi. Sonra kendilerine bir Resul geldiği zaman onları e, doğrulayacaklarına, ona iman edeceklerine, ona yardım edeceklerine dair Allah Azze ve Celle o peygamberlerden ahit aldı, söz aldı diyor Allah Azze ve Celle. Ve buyurdu ki siz bunu ikrar ettiniz mi? Ve bu, bu ağır yükü kabul ettiniz mi? buyurdu. قالوا أقررنا dediler ki evet ikrar ettik. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Allah azze ve celle şahitler olun ben de sizinle beraber şahitlerdenim dedi. Ya da bu da buyuruyor ki yani bu diyor ki Allah azze ve celle ayet kelimesinde bütün peygamberler istisnasız eğer Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam'a ulaşırlarsa diri olarak ona iman edeceklerine ona yardım edeceklerine ve ona tabi olacaklarına dair Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerden ahit alıyor, söz alıyor kardeşlerim. Ali ibn Abi Talib ve İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette bunun tefsiriyle alakalı olarak diyorlar ki, Allah Azze ve Celle gönderdiği bütün peygamberlerden şayet, Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam gönderilir peygamber olarak ve onlar da hayatta olurlarsa o peygamberlerden her, herhangi biri ona iman edeceklerine ve ona yardım edeceklerine dair Allah Azze ve Celle onlardan söz almıştır demişlerdir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam imam Azam'dır kardeşlerim. Hangi asırda olursa olsun. Hangi yüzyılda yaşarsa yaşasın bütün nebilerin onlara nedir? eee iman etmelerinden dolayı Allah farz kılıyor ki Allah Hazreti Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın İsra gecesinde Beytül Makdis'te bütün peygamberlerin bir araya geldiği zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın onlara imamlık edip namaz kıldırması da bunun apaçık göstergelerinden bir tanesidir. O yüzden Ehli kitap, kitap ehli Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hakkında onun gönderileceği ve nereye gönderileceği, nereye hicret edileceği ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın vasıflarını en iyi bilen kimselerden bir tanesiydi ehli kitap kardeşleri. Ki dersten önce de Allah razı olsun Hüseyin hocanın anlattığı gibi ki onlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Neden? Allah Azze ve Celle buyurur ki, اَنَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ kema يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ Onlar, kitap ehli, kendilerine kitap verilenler, Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. وَاِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ el الْحَقَّ Ve onlardan bir grup ne yaptılar? Hakkı gizlediler. وَهُمْ <gülüyor> يَعْلَمُونَ bildikleri halde ne yaptılar? Hakkı gizlediler. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الْرَسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمْم۪ي Ve o ümmi olan nebi Rasul'e tabi olanlar يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا اِنْدَهُمْ Ne yaparlar? Onları kendi فِي e, ve incil Tevrat ve incilde o peygamber aleyhissalatu vesselamın geleceğini vasıflarını aynen ne yapmışlardır? Bulmuşlardır. Gelen e, bir rivayette Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın kendisine vasfı sorulduğu zaman Buhari'de gelen rivayette diyor ki evet Allah Resulü aleyhissalatu vesselam tıpkı diyor Kur'an'da vasfedildiği gibi inci Tevrat'ta da aynı şekilde Allah Resulü vasfedilmiştir. Ya eyyuhen nebi inna ersennake şahiden ve mübeşşiren ve nediyah bu Kur'an'da geçiyor ey nebi biz seni onlara bir şahit müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik sonra Tevrat'ta gelen kısmını Abdullah ibn Amr radıyallahu anhuma ee, devam ediyor ve ümmileri bir koruyucu olarak sen benim kulumsun, rasulümsün ben seni mütevekkil olarak isimlendirdim sen kötü huylu, kötü kalpli değilsin çarşılarda çığırtkan değildir ve o hiçbir zaman kötülüğe kötülükle karşılık vermez fakat bağışlar affeder. Allah azze ve celle o topmuş sapmış fırkayı onlar takila ilaha illallah deyinceye kadar Allah onu vefat ettirecek değildir. Allah azze ve celle onunla kör olan gözleri gördürür, sağır olan kulakları işitir ve kapalı olan kalpleri de açar. İşte Tevrat'ta o ehli kitabın okuyup durduğu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın vasfı ile ilgili ayetler bunlardır kardeşler. Hala da var. Evet. Ve onlar halen bunları okuyup dururlarken bir kısım ne yapmışlardır? Bunları ketmetmişlerdir. Bunları gizlemişlerdir. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da buyurduğu gibi, onlar kendi çocuklarını tanıdıkları gibi Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Seli'mi çok iyi tanıdılar. Ama onlar ne yaptılar? Yalanladılar ve inkar ettiler. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam nedir? Ee, bütün peygamberlerden ahit aldığı iman edilmesi gereken bir Peygamber ki ehli kitapta, Tevrat'ta ve İncil'de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vasfını okuyan ve onları çok iyi tanıyan bir topluluktur. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerinden bir tanesi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberler içerisinde en çok tabi olunan kimse olması. Yani ümmetinin kendisini iman eden insanın insanların çok olması. Konuyla alakalı Ebû Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Her bir peygambere muhakkak diyor insanların kendisine iman etmesi için mucizeler verilmiştir. Bana da Allah azze ve celle'nin vahyi verilmiştir ve ben diyor yarın kıyamet günü insan insanlar içerisinde ümmeti en çok olan tabiatı en çok olan kişi olmayı ümit ederim demiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine Enes radıyallahu anhunun rivayetinde Allah Resulü selam ben diyor Nebiiler içerisinde kıyamet günü kendisine tabi olunanın en çok olanı benim buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Ve yine Enes radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü selam buyuruyor ki tabi ki Miraç olayında ...bana diyor, nice peygamberler gösterildi, onlardan bazılarına diyor, yani o kadar yıl allah Alem tebliğ etmesine rağmen bir kişi dahi iman etmemişti diyor. Ben birce peygamberler gördüm ki diyor, ona sadece bir tek kişi iman etmiş diyor. Ve i̇bn Abbas radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, ...bana diyor miraçta ümmetler arz olundu, ümmetler gösterildi diyor. Ben bir peygamber gördüm. Onunla beraber dünyadayken iman etmiş bir avuç insan gördüm diyor. Çok az bir topluluk. Sonra bir nebi gördüm. Onunla beraber bir veya iki kişinin iman ettiğini gördüm. Çünkü kıyamet günü insanlar önderleriyle birlikte haşrolunacaklardır kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu sahneyi canlandır söylüyor. Bir peygamber yanında bir avuç insan. Bir peygamber gördüm kendisine iman eden bir ya da iki kişi gördüm diyor. Sonra bir peygamber gördüm yanında hiç kimse yoktu diyor vesselam. Sonra bana büyük bir kalabalık gösterildi. Ben onun kendi ümmetim olduğunu zannettim. Ve bana denildi ki bu Musa ve kavmidir aleyhisselam. Fakat diye ufka bak denildi diyor. Ve gördüm ki o Musa Aleyhisselam'ın kendi Musa Aleyhisselama iman eden insanlardan daha büyük bir kalabalık gördüm ve işte bu senin ümmetindir ve bu ümmetin içerisinde 70 bin kişi hesapsız bir şekilde cennete girecektir denildi diyor. Aleyhissalatu ne hesap ne de azap olmadan 70 bin kişi cennete girecektir bu ümmetin içerisinde evet bu da hiç şüphesiz Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'a verilen en büyük hasaislerden özelliklerden bir tanesidir, bir tanesidir kardeşlerim ki bu nasıl bir özelliktir ki kardeşlerim rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir kimse e eğer diyor, bir tane ecir işler sevap işler ve ondan sonraki gelenler de bir şeye delalet eder iyiliğe. Aynı iyiliği ondan gördükleri için işlerlerse o o e amel diyor kıyamete kadar işlendiği müddetçe ne yapılır ona ilk vesile olan insana ondan ne yapılır ecir yazılır diyor Allahu Teala. Hiç iki, iki, ikisinden de ne yapmaz hiçbir şekilde ecir eksiltilmez. Düşünün bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için bize bu İslam'ı öğreten bu hidayeti öğreten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil mi kardeşlerim? Ve inanın bizim işlediğimiz her amelde istisnasız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kıyamete kadar ne yazılacaktır? Muhakkak ecir yazılacaktır. Evet. Ve yine e, gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki ben diyor e, sizin diyor cennet ehlinin dörtte biri olmayı istemez misiniz? razı olmaz mısınız? sahabe dedi ki evet ey Allah'ın Resulü sonra Allah Resulü selam cennetin üçte biri sizin olmasını veya sizlerle dolmasını istemez misiniz? razı olmaz mısınız? evet ey Allah'ın Resulü Allah Resulü dedi ki nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler cennet ehlinin yarısı olacaksınız buyurdu aleyhissalatü vesselam. Bu aynı zamanda Muhammed ümmeti aleyhissalatü vesselam'a verilen en büyük müjdelerden bir tanesi. Yani ne demek bu? Cennetin yarısı Muhammed ümmetinin ümmeti tarafından dondurulacak kardeşlerim. Diğer yarısı da nedir? Ta Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Sallallahu Aleyhi selleme kadar gelen insanlarla doldurulacak. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a şeref olarak verilecek en büyük şereften, onurdan, Allah Azze ve Celle tarafından verilen şereften bir tanesidir kardeşlerim. Ki gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam Miraç'tayken İsra olayında Musa Aleyhisselam bunun için ağlıyor kardeşlerim. Ki kıskandığı için hasedinden dolayı değil gıpta ettiği için ağlıyor. Miraç kıssasında Allah Resulü Selam diyor ben altıncı tabakaya kadar çıkartıldım diyor. Ve Musa Aleyhisselamla orada karşılaştım. Cibril dedi ki bu Musa'dır ona selam ver. Ben de selam verdim Musa Aleyhisselam selamımı aldı merhaban bil ahis salih ve nebiyin salih ey salih kardeş ey nebiyiz kardeş hoş geldin dedi diyor sonra ben oradan gidince Musa aleyhisselam ağlamaya başladı diyor denildi ki seni ağlatan nedir niçin ağlıyorsun dedi ki benden sonra gelen bir çocuk burada gulam diyor ki kendisinden sonraki gelen bir nesil Allah aleyhisselam, cennete giriyor ve ümmeti Onunla beraber giren ümmeti benim ümmetimden daha çok diyerek gıpta ettiğinden dolayı Musa, Aley Musa Aleyhisselam burada ağlıyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin, merhametiyle cennetine girdirdik, kullanımdan eylesin kardeşlerim. Hakikaten bu az bir lütuf değil kardeşlerim. Hem Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına hem de onun ümmetine verilen hakikaten büyük bir olaydır kardeşlerim. Yani cennet ehlinin yarısının Muhammed ümmetinden olması. Allah azze ve celle bizleri onlardan eylesin o zümre içerisinde rivayette geldiği gibi 70 bin kişi hesapsız ve azapsız olarak cennete girecektir. Allah biz onlardan eylesin kardeşlerim. Amin. Onların ameli gibi amel yapmayı herinize nasip eylesin kardeşlerim. Amin. Allah amin. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a verilen özelliklerden bir tanesi de ta Adem oğulları içerisinde Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en hayırlı ümmetin, en hayırlı çağın, yüzyılın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı yüzyıl olması kardeşler. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben diyor Adem oğulları içerisinde en hayırlı yüzyıl içerisinde yaşadım diyor aleyhissalatu vesselam. O yüzden biz mesela geçen derslerimizde sahabenin, Abu Bekir, Ömer, radıyallahu anhümün, Allah hepsinden razı olsun, Aynen. insanlık içerisinde en hayırlı kimseler olduğunu söyledik peygamberlerden sonra. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, Ademoğulları içerisinde en hayırlı yüzyılın, kendi içerisinde yaşadığı yüzyıl olduğunu haber veriyordu ondan kardeşlerim. ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ينَ يَلُونَهُمْ Sonra ondan gelen, sonra gelen ve çağda yaşayanlar sonra, ondan sonra gelenler. Yani Allah Resulü Selam kendi sahabesini, kendisinden sonraki gelenleri ve kendi, ondan sonra gelen üç yüzyıl var ya kardeşlerim, üç asır altın çağı İslam'ın Allah Resulü aleyhissalatu vesselamında Ördüğü çağdır. Ve o çağda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşaması da nedir? Kendisine hayır olarak verilmiştir. Ki içerisindeki en yani artık şöyle diyelim bu dünya üzerindeki olabilecek en hayırlı üç asır ki birincisi nedir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı ee, en as, e, en e, yaşadığı yüzyıldır kardeşlerim. Ayşe Hanım'dan radıyallahu anhadan gelen rivayette diyor ki bir adam Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a insanların en hayırlısı hangisidir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam benim içinde yaşadığım içinde yaşadığım yüzyıl, sonraki ondan sonraki ve ondan sonraki diyerek Allah Resulü vesselam o üç asıra ne yapmıştır işaret Etmiştir. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi de Allah Resulü Vesselam henüz hayattayken onun gelmiş ve geçmiş bütün günahlarının bağışlanmış olması. Allah buyurur ki Azze ve Celle İnna leke Biz sana apaçık bir fetih verdik. Ne için? Liğfirallahu leke, liğfir leke Allah ma taqaddame min zenbika ve ma taahhar. Allah'ın senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını bağışlaması için. Ve yette ve aleyke, senin üzerine olan nimetini tamamlaması, ve yette'ke sıratan müstakime ve seni dost doğru yola iletmesi, ve yensurakallahu nasran aziza seni Allah yüce bir yardım Başarı vermesi için. İşte ayette sabit kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın Allah Azze ve Celle tarafından işlemiş olduğu veya işleyeceği bütün günahlarının bağışlanmış olması. Ki peygamberlerin vasıflarından bir tanesi nedir? Tersten önce aldık tahtada da var. Günah işlememiş olmaları. Böyle bile olsa belki ki Allah ne yapıyor? Bütün günahları bağışlıyor. Ayşe namaz radıyallahu anha bir gün Allah Resulü aleyhissalatu vesselam gece namazında ayakları şişer bazen çatlardı çok kıyamdan dolayı evet. diyor ki ey Allah'ın Resulü sen ki Allah'ın peygamberisin Allah'ın habibisin sevgili kulusun Allah azze ve celle senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı halde neden nefsine zulmediyorsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki: Âiş, "Ey Aişe, efela ekune abden şekura?" Ey Aişe, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? İşte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem karşı şükrü de ne yapıyor? Bu şekilde dile getiriyor. Ve Ebû Hüreyra Allahu anhudan gelen şefaat hadisinde diyor ki ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bana gelirler ve derler ki: "Ey Muhammed, sen ki Allah'ın Resulüsün, peygamberlerin sonuncusu, sonuncususun, Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladı, bizim için Rabbine şefaatte bulun diyor. gelen rivayette. Evet ve yine aynı başka bir rivayette Enes radıyallahu anhudan gelen yine şefaat hadisinde de Musa aleyhisselam der ki diyor siz Muhammed'e gidin, o Allah'ın kuludur, Allah onun gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışlamıştır der diyor. Demek ki kardeşlerim burada e, gözüken o ki e, bu peygamberlerden hepsi demek ki dünya hayatındayken bazı ne yapmışlar? Hatalar işlemişler. Ki şefaat istenildiği zaman ne diyorlar? Ben işte dünyadayken şöyle şöyle yaptım siz falana gidin. Ona gidiyorlar falana gidin. En son Allah Resulü Selam'a geliyorlar ve hepsi ne diyor? Nefsi, nefsi diyor. Yani kendi derdine düşüyor. Yani diyor ki ben bugün başka birisiyle uğraşamam. Ben bugün kendi hesabımı vereceğim diyor. Sonuçta ne yapıyorlar? Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a geliyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselatu Ana leha. Yani o şefaat. Bugün ben ne yapacağım? Bugün ben şefaatçi olacağım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam. Ve yine... Allah Azze ve Celle Onun zikrini yücelttiğini söylüyor. Warafu analekarik rak biz senin zikrini yüce diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki Kuran-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle kendi ismini Peygamberi Aleyhisselatu vesselamla birlikte zikrediyor. La ilaha illallah. Muhammedun Allah Resulullah. Allah. Her bir hutbede, şahadette muhakkak Allah, Resul, Allah Azze ve Celle peygamberiyle ne yapıyor? Zikrediyor. Şah, şehadet dediğimiz Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü ki İslam'ın temeli. Ve yine ezan okunduğu zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ve yine namazda ne yapıyoruz? Bunların hepsinde Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ismiyle beraber ne yapıyor? Zikrediliyor. Bu da işte warafan alak dikrak. İşte biz senin zikrini ne yaptık? Yüceldik diyor Allah Azze ve Celle. Ve yine Allah Azze ve özelliklerinden bir tanesi de Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının üzerine yemin ediyor. La amruka Ey Muhammed senin hayatının üzerine yemin olsun ki onlar sarhoşlukları içerisinde bocalayıp duruyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Bu da nedir? O şeyin yemin edilen şeyin şerefini gösteren bir şeydir kardeşlerim. Senin hayatının üzerine yemin olsun ki ey Muhammed... Eğer Allah Azze ve Celle bir şeyin üzerine yemin ediyorsa nedir? Bu onun şerefini, izzetini gösterir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle katındakin de değerinin ne kadar yüce olduğunu gösteriyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'a nida ederken bir saygı çerçevesinde ediyor. Ve hiçbir zaman İsmiyle hitap etmiyor kardeşlerim. Bu da sadece ve sadece Allah Resulü Aleyhisselam'ın verilen özellik. Diğer peygamberlere değil. Ve diyor ki, Ya eyyuhal nebi, Ya eyyuhal rasul, Ey nebi, Ey Resul, Allah Resulü Aleyhisselam hiçbir zaman ismiyle nida etmiyor. Halbuki diğer peygamberlere, Ya adam uskun ente ve zavru Ey Adem, Otur cennete. Ey, ya İsa ibn Meryem öz nimeti yani nimet-i aleyk ey Meryem oğlu İsa Ya Musa inni Allah ey Musa ben Allah'ım Ya Nuh'u ihbit bi selam ey Nuh selam ile in Ya Davud inna ceannake halifeten fi'l ard bi sen yani ey halife kıldık Ya İbrahim kat saddaqta'r ey İbrahim sen rüyanı doğruladın Ya Lutu inna inna Resulü Rabbik biz senin e, Rabbinin e, elçileriyiz Ya Zekeriya Ya Yahya Huzil kitabe bi kuvvet Bütün peygamberler ismiyle zikredilirken Allah Azze ve Celle nida ederken Allah Resulü Vesselam'a Ya eyyuhan nebi Ya eyyuhan rasul Ey nebi ey rasul diye hitap ediyor Bu da nedir? Allah Azze ve Celle'nin bir saygı çerçevesinde bunu yapıyor Onun şerefini ne yapıyor? göstermek için. Ve yine Allah Azze ve Celle ümmetine e, Peygamber Aleyhisselam'a ümmet, e, ismiyle nida etmeyi, e, nida etmeyi yasaklıyor. Ve Ya Resulallah, Ya Nebiya Allah diye zikredilmesini emrediyor. Daha önce insanlar Ya ya Muhammed, Ya Abel Kasım, işte Allah Resulü Vesselam'ın künyesi Abul Kasım diye hitap ederlerdi. Allah Resulü Allah Azze ve Celle ne yaptı? Bunu yasakladı ki peygamberi çağırırken tıpkı kendi aranızda çağırır gibi çağırmayın. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ رَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْضًا Birbirinizi çağırır gibi peygambere hitap etmeyin. Nedir? Bir saygı çerçevesinde Ya Resulallah, Ya Nebiya Allah diye ne yapın? Terbiyenizi takının diyor Allah Azze ve Celle. Çünkü Allah da öyle hitap ediyor. Evet. Yine Allah Allah Azze ve Celle Peygamberi yanında onun sesinden daha gür konuşmayı yasaklıyor. Ya eyyuhallezine amanu la tarfa'u asvatakum favqa sovtin nebi. Sakın diyor peygamberin yanındayken sesinizi ne yapmayın ondan <gülüyor> daha gür çıkartmayın. Sahabeden Tabit İbn-i Kays radıyallahu anhu ki kendisi cennetle müjdelenmiş sahabeden bir tanesi. Tabiatı gereği sesi gür bir insanmış sahabe radiyallahu anhu bu ayeti duyduğu zaman ya eyühellezina la terfesu sotekum diyor ne yapmayın peygamberin sesinin üzerinize sesini yükseltmeyin yoksa amelleriniz iptal olur diyor Allah azze ve celle hucurat suresinde bu seabit ibn kayes bu ayeti duyunca gözlerden kayboluyor meclise gelmiyor mescide gelmiyor Bakıyorlar ki Thabit i̇bn Kays radıyallahu anh'u ortalıkta gözükmüyor. Bu nerededir dediklerinde bir tanesi diyor ki ey Allah'ın Resulü ben gider onun haberini alır gelirim diyor. Sonra geldiğinde bakıyor ki evin bir kenarına oturmuş böyle başını tutuyor ve neyin var senin ey Thabit i̇bn Kays dediklerinde şer diyor. Hayır değil şer diyor. Ne oldu dediklerinde kendisinin Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın yanında sesini yükselttiğini ve bütün amellerinin iptal olduğunu ve kendisinin cehennem olduğum, cehennem ehlinden olduğunu haber veriyor. Adam geliyor, Allah Resulüne haber veriyor. Tabi ibn Kays böyle böyle diyor ey Allah'ın Resulü. Ve adam Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın emriyle git ona müjde ver. O cehennem ehlinden değil, bilakis o cennet ehlindendir diyor. Radıyallahu anhu. Evet, bugün Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın sesinin üstünde seslerini çıkartanlar veya dersten önce denildiği gibi işte yok postacı memuru, yok anten gibi laflar söyleyenler. Acaba kendi amellerinin iptal olmalarından ve cehennem ehli olmalarından korkmazlar mı kardeşlerim? Bakın bir sahabe manasını sadece peygamberin sesinden yani tabiatı gereği gür olmasından dolayı evine çekilip insanlardan uzak durup tıp, sırf peygamberin yanında sesini yükseltmeyeyim diye evinde oturan ve benim bütün amellerim iptal oldu ben cehennem ehliyim diye ağlayan adam bakın peygamber onu cennetle müjdeliyor çünkü niye niyeti o değil ama bugün peygamberi hiçe sayanlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim gibi insan diyenler. Evet o kimseler amelleri iptal olan ve cehenneme girecek kimselerdir kardeşlerim. Allah azze ve celle peygamberi aleyhissalatü vesselama hakkıyla iman eden kullarından eylesin. Onun sünnetine sarılan kullarından eylesin kardeşlerim. Ve yine Allah hasülü aleyhissalatü vesselama verilen en büyük mucize. Kur'an-ı Kerim. Hiç şüphesiz ki Allah Azze ve Celle kıyamete kadar da bunu koruyacağını vaat ediyor. Allah Azze ve Celle hiçbir kitabı ne Tevrat'ı ne İncil'i ne Zebur'u koruyacağını vaat etmiyor. Ancak Kur'an üstesine kardeşlerim. Bu da kendisine indirilen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a devrilen şerefin, faziletin en büyük göstergelerinden bir tanesi kardeşlerim. Tabii ki bu yanlış anlaşılmasın. Tevrat, İncil, Zebur verilenler böyle değil miydi? Hayır. Allah böyle diledi. Kur'an-ı Kerim nedir? Onlara indirildi ama onlar o emaneti ne yapamadılar? Koruyamadılar, sahip çıkamadılar. Allah en son Kur'an'ı indirdi. Bütün kitapları, bütün şeriatları neshetti. Kıyamete kadar Kur'an-ı Kerim vardır. Kıyamete kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı vardır. Bugün kim gelirse gelsin Allah Resulü aleyhissalatu vesselama tabi olmadıkça da cennete giremeyecektir. İsa aleyhisselam indiğinde bile kıyamete yakın ne olacaktır? Allah Resulü aleyhisselamın şeriatıyla hükmedecektir. Ne bir Hristiyan ne bir Yahudi bugün Allah Resulü aleyhisselamı duyar da ki duymuştur kitaplarında da var ona iman etmezse nedir? cehenneme girecektir, müşriktir, kafirdir kardeşler. Siz boşuna uğraşmayın onları cennete sokmak için. Allah cehennemliktir diyor Kur'an-ı Kerim'inde. Ta ki Peygamber Aleyhisselam'a iman edene kadar la ilahe illallah ardından Muhammedun Resulullah demedikçe hiç kimse cennete giremez kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Ki Kur'an-ı Kerim lisanıyla belagatıyla o günkü insanların dillerini en mükemmel şekilde kullanmalarına rağmen insanlar bir mislini ne yapamamışlar? Getirmekten aciz kalmışlar. Allah Azze ve Celle onlara meydan okumuş. Onları tek, hadi getirin, bir sure getirin, bir ayet getirin. Vallahi insiniz de cinniniz de bir araya gelse bir kelime dahi ne yapamazsınız? Getiremezsiniz. Allah Azze ve Celle onlara meydan okumuş. Onlar da hiçbir zaman bunu yapamamışlardır, yapamayacaklardır. Da. Evet, çünkü peygamber aleyhisselam'a verilen en büyük mucizelerden bir tanesi ki en yücesi ve yine kardeşlerim geçmiş ümmetlerden peygamberlerden biliyorsunuz birçok peygambere mucizeler verilmiş mesela dersten önce de işlendi Musa aleyhisselam'a verilen mucizelerden bir tanesi biliyorsunuz 12 tane kavim vardı farklı kabileler vardı onlar kendilerinden su istediğinde Musa Aleyhisselam ne yaptı? Asasıyla vurdu taşa ve taştan ne yaptı? 12 tane su fışkırdı. Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu konuda mucizesi neydi? Kardeşlerin bir kapsı getirildi. Allah Resulü Aleyhisselam elini ona koydu. Ve o su tıpkı diyor yerden suyun kaynadığı gibi ne yaptı? Sular kaynamaya başladı diyor. Ve orada ne kadar insan varsa bir rivayette bin, bir rivayette bin beş yüz veya daha fazla insan Allah Resulü Sellem'in diyor elinden parmaklarının arasından ne yapıyordu? Su kaynadıkça kaynıyordu diyor. Ve yine sahabeden Katade Lüsun, İsa Aleyhisselam'a verilen şeylerden bir tanesi neydi? Körleri ee, Allah'ın izniyle dokunuyordu ve görür hale geliyordu. Uhud Savaşı'nda Katade Radıyallahu Anhu'ya gelen bir ok veya bir şey e, neticesinde Katade radıyallahu anh'unun göz bebeği yerinden çıkıyor kardeşlerim ve insanlar onu keselim diyorlar ve Allah Resulü aleyhisselam'a gelip sorduklarında Allah Resulü aleyhisselam o yerinden çıkan gözü tekrar yerine koyuyor dokunduruyor ve diyor sahabe diyor ki biz anlayamadık acaba hangi göz hasarlıydı biz fark edemedik diyor. Yani eskisi gibi ne yapıyor? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve onu geri yerine getiriyor. O yüzden İmam Şafii rahimehullah diyor ki, Radiyallahu e, rahimehullah e, peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilen her şey e, diğer peygamberlere de ne yapılmış? Diğer peygamberlere verilmeyen şey Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilmiştir ve İmam Suyuti rahimehullah diyor ki Alimler demişlerdir ki e, verilen mucize her üstünlük muhakkak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a onun daha büyüğü, daha yücesi verilmiştir diyor İmam Suyuti Rahimahullah. Tabii ki bunlar kardeşlerim dersimizin başında dediğimiz gibi bizim sadece imanımızı artırır. Bizim sadece Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'a, Allah Resulü Vesselam'a karşı Sevgimiz artmasından başka işe yaramaz kardeşlerim. Bizler iman ettik, işittik, itaat ettik dedik. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı Allah'ı sevdiğimiz için sevdik. Çünkü eğer Allah'ı seviyorsanız peygambere tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah bunu emrettiği için, Allah'ı sevdiğimiz için peygamberi sevdik. Ve gücümüz yettiği kadar da onun sünnetine tabi olmaya Çalıştık. Bizim düsturumuz budur, bizim yolumuz budur, bizim menhecimiz budur. Allah bizlere de, neslimize de bu menhec üzere, bu düstur üzere devam etmeyi, yürümeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarımdan eylesin. Tabii ki Allah Resulü selam, mucizeleri bununla e, sınırlı değil özellikleri. Dersimiz e, Kısa bir e, özet şeklindeydi. Dediğimiz gibi Allah Resulü Selam'ın özelliklerini anlatan bir ciddi dolusu kitap vardır. Ama biz burada bazılarını değindik. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. Hakkıyla Allah Resulü Selam'a iman eden, ona sünnetine gücü yettiğince tabi olan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iliklerle, bizi cehennem azabından koru ve merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdin kullarımdan eyle. Allahümme amin, subhaneke, Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la ilaha illa ente estagfiruk ve atubu ileyk ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.